Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum misalim. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. ...tapusluyor Kolay kolay basaltamadı yani ...terk etmedi Perşembe Pazarı Merkezi'nin... Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...bugün Metropolitika'da Aysim Türkmen'le birlikteyiz. Aysim istersen bugün hürriyette de manşet olan... ...ve 5 Ekim'de yani iki gün sonra başlayacağı... ...söylenen büyük kentsel dönüşüm ile ...başlayalım programa çünkü... Çok e, önemli bir e, uygulama e, başlıyor ve e, çok ciddi sorunları olan bir e, uygulama. E, bu e, cidden tartışılması gereken bir konu fakat e, ne yazık ki paldır küldür oluyor. 20 milyon yapı stoğu var Türkiye'de yaklaşık 20 milyona yakın. 19,5 milyon böyle belirtiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Bunun 6,5 milyonunun yenilenmesi gerekiyor diyor. Ve... Artık yürütmeyi durdurma imkanı da yok bu yeni yasaya göre, afet yasasına göre. Yani kimse itiraz edemeyecek. Ee, ve böyle bir şey, bu ülke kalkınacak diyor. Bu ülke kalkınacak, çomak sokmaya, kalkma, kalkmaya kimsenin hakkı yok diye bir açıklama getiriyor. Ee, bunu engellemeye çalışanlar da hainlerdir diyor. Şimdi bunu nerede söylüyor? Ee, sektörler buluşuyor diye, geçen hafta Pendik'te Green Park Oteli'nde yapılan bir to toplantıda sektörlere baktım ben. Hani hangi sektörler buluşuyor? Çünkü yani bu çünkü bir şey hani bir önemli bir kamusal programın e, tartışılacağı bir e, toplantı sektör dediğimiz sadece gayrimenkul yatırımcıları. Yani sektör deyince ne anlaşılıyor Türkiye'de? İnşaat sektörü. Müteahhitler yani yatırımcılar, spekülatörler. Bu çok ilginç. Yani bu, bu zihniyetin harekete geçirdiği, motive ettiği şey yalnızca yalnızca e, sermaye e, bu işten çıkarı olanlar. Oysa ki Avrupa Birliği yani şu kongresinde de AK Parti'nin gündeme gelmeyen Avrupa Birliği normlarına göre e, bu tip kararlarda kamu yönetiminin çıkar amaçlı olmayan kurumlarla istişare etmesi onlarla Hatta onlara görev vermesi sorumluluk vermesi kamusal tekli bir programın temel şartı olarak niteleniyor Eğer çıkar gruplarına spekülatörlere doğrudan dolayı bu tip projeler açılıyorsa bu yolsuzluk anlamına geliyor Şimdi buradaki prosedür tam tersine hem bir taraftan e, bir çarpık kentleşme söylemi tutturdu. E, şimdi bu çarpık e, kentleşme söyleminin ne manaya geldiğini biliyoruz 1900 diyelim. E, 45'li yıllardan sonra özellikle 50'li yıllardan sonra bu teknik e, planlama şeyine bugün e, siyaset benimsemiş durumda. Yani bu şeyle birlikte yıkım yapılacak. Şimdi 5 Ekim'de start verilecek olan... E, 6500 birim konutun diyor tabii bu aslında belki daha az yapı demek 35 vilayette çok enteresan çoğu da kamu yapıları yani bunların çoğu böyle işte işlevini yitirmiş e, kamu yapıları e, biz işte şey diyor çoğu da yani çoğu işlevini yitirmiş mi yani aslında şey olabilecek yani sırf e, simgesel değer taşıyan bir Yıkım bu yani tek tek yapı ölçeğinde zaten hani arıyorlar tarıyorlar böyle kurban gibi hani her yere gittiklerinde işte Bursa'da ne var şu yapı var onu yıkalım ee, ama bir taraftan da bu söylemin arkada şey var biz garibin evini yapmaya geldik salaş evleri temizlemeye geldik yollar caddeler meydanlar karma karışık yani kent şey kötü düzensiz çarpık ee, biz bu kötü kentleşmeyi düzeltmeye geldik. Bunun rant neresinde diyor yani rant projesi dendiği için bunun rant neresinde yani kendi niyetini bu şekilde ifade ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanı. E, çok e, enteresan bir şey ben yani çünkü hani bu semboller olarak kabul edelim bu yıkılacak şeyleri yani bir tür kurban e, şeyi gibi töreni gibi yani yapı seçiliyor. İşte başbakanla 5 Ekim'de Esenler'den başlayarak ama Türkiye'nin 35 vilayetinde. Yıkım yapılacak ee, bu şeylerden mesela ilk nerede yaptılar ee, Bursa'da aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne ait yani bakanlık binasına ait bir kız yetiştirme yurdunun hizmet binasını yıktılar geçen hafta. Yani Başbakanla yıkım başlamadan önce Erdoğan bayraktar böyle dolaşırken işte şuraya gidiyor orada diyelim hemen diyorlar ki valilik falan hazır gelmişken hani sizin şeyiniz bu. Ee, e, şanınıza yakışır bir tane kurban size verelim Eskiden deve keserlerdi İşte şey yaparlardı hani, Şimdi bina danak keserlerdi. Şimdi bina size bir tane binamız ya da koçumuz var İşte onu kurban etmek istiyoruz diyorlar Öyle mi diyor O da ayağının tozuyla hazır gelmişken Bursa'da gidiyor Aile ve sosyal politikalar il müdürüne ait bir binayı yıkıyor Tamam, şey de hazırlamışlar kepçeyi böyle fotoğraflar, kocaman bir kepçe geliyor bina Şimdi bu binanın yıkılmasını ben, ben çok garipsiyorum çünkü o binaya baktığımızda bina ilginç 1960'lara doğru yapılmış böyle e, şey bir bina yani hali şeyi yerinde olan bir bina düzgün bir kamu yapısı tamam mı? o tarihlerde çünkü yapılmış kamu yapılarının çoğunda hani e, şey olmasa bile hani gösterişli bir yapı değil. Sadece bir tek sorunu var. Üstüne kat çıkılmış. Şimdi bana kalırsa yani ben fotoğraftan bile şeyi anlayabiliyorum. E, o kadar daha e, karmaşık ve tehlikeli yapılar var ki. Yani işte e, temelleri çatlamış. 11 katlı, 9 katlı, 13 katlı, 7 katlı. Özellikle işte Ali Ağaoğlu'nun söylediği şey var ya biz hani deniz kumu kullandık diye göğsünü gere gere söylüyor. E, ya da işte şey anlatırken... Ee, ...işte Beyoğlu BD Başkanı... ...bu ok meydanında yapılan binalarla ilgili diyorlar ...sizin hani şeyiniz satıyordu... ...oradaki kum çakılı falan işte... E, ...akrabalarınız falan... ...ha evet diyor, evet o denizden gelirdi... O kum bizde giderdi işte dağıtılırdı... ...şimdi bunu anlattıkları o kadar çok böyle yapı var ki... ...ama onun yerine gidip... ...1950'lerde, 40'larda yapılmış... ...ya da işte şey zamanında olmuş... ...kamu yapıları yani düzgün yapılmış... ...iki katlı yapıları yıkacaklar... ...iki üç katlı çünkü onlar... ...aslında ekonomik ömrünü tamamladığını düşünüyorlar onların. Çünkü şehir gelişmiş, daha değerli hale gelmiş. Bursa'nın merkezinde kalmış bu kız yetiştirme yurdunun hizmet binası. Ve iki katlı aslında çok güzel bir bina. tam böyle geniş saçakları olan hani mimari bir şeyle, düşünceyle ele alınsa ya da mühendislik çalışmasıyla ele alınsa çok rahatlıkla günümüze adapte edilebilecek ve, ve kentsel yoğunluğu arttırmayacak bir yapı tarzı. Onun yerine ne yapacaklar? Şimdi bu konuda bize bilgi veren bir tek şey var. Ee, bu çarpık e, şehirleşme söylemi. Toki'nin başkan yardımcısı Muhammed Balta ortaya çıkıyor. Geçen hafta. O da şöyle bir açıklama yapıyor. İki, 2003 yılından beri Toki Türk İslam e, şeyi eserlerini de koruyarak, Türk İslam çıktı burada devreye birdenbire şey geliyor. Yani bu e, şey çarpık kentleşmeyi düzeltmeye başladı. Yani daha önce Toki'nin yaptıkları, Hani İhsan Bilgin'e burada e, referans vermek istiyorum. Çünkü İhsan Bilgin diyor ki, TOKİ aslında amacına en uygun hani çalıştığı dönemler oldu. E, e, kamu politikalarını, e, konut politikalarını etkilemek açısından. Ama bu dönem onu yapmıyor diyor. Mesela burada 2003 yılından beri diye kastettiği Aslında şu 500 bin tane konut yaptıkları o ucube konutları kastediyor. Bunlar çarpık kentleşmeyi önlemiş ve Türk İslam sene göre, sentezine göre de Örnek bir kentleşme teşkil ediyorlarmış. Yani insan böyle şaşırıyor. Dudakları uçukluyor. Bunu nerede söylemiş? Efendim proje olimpiyatları düzenliyormuş. Toki, Nasıl? Proje olimpiyatları düzenliyormuş. <gülüyor> 15 Ekim'de başlayacak. 18 Ekim'de bitecek. Trabzon'da. O, o. <gülüyor> Ama bunu kimle düzenliyor? Türk dünyası. Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile birlikte. E, ve buna e, şey diyorlar. Mimar Sinan Uluslararası... Proje olimpiyatı ama Türk dünyası olimpiyatları. Uluslararası ama yani artık. Proje olimpiyatı Alfa... nasıl bir şey? E, bu herhalde şeyde çok geçerlidir. Türkmenistan vesaire işte Kırgızistan, Kazakistan falan şeylerdeki e, şey e, yöneticileri. Yani böyle şey Türkiye'ye davet edip herhalde. Onların da benzer TOKİ'leri vardır. İnşaat şeyi çünkü biliyorsun kalkınmanın motoru. E, ve onlarla birlikte bu yaptıkları güzel projeleri çarpık kentleşmeye karşı yapmış oldukları güzel projelere açıklayacaklar. Ama burada tabii bir küçük bir sos da var. Ecdadımızın bize bıraktığı Türk İslam eserlerini örnek alarak diyor. Yani Baltanın söylediği çok enteresan Türk İslam eserlerini örnek alarak kişilikli ve kimlikli artık ikisinin arasındaki farkı şey yaparız birbirini tamamlayan iki kelimeyle. Örnek alıp kişilikli ve kimlikli kentler oluşturmak için bu kurultay diyor bize şey olacak. Örnek teşkil edecek diye bu kurultayı açıklıyor. Yani bir konut kurultayı düzenliyorlar. Adının olimpiyat olması da çok enteresan. Ya yani evet. bir yarışma ruhuyla Hareket ediliyor yani böyle müthiş bir e, yani olimpiyatla hani Atina'daki o modernleş modern e, or, modernin başlangıcındaki o ruh sanki. Tekrardan. Evet. <gülüyor> işte Ayak evet. kaldırılarak o, o ruhla yapılıyor. Ya, hiç anlamsız gelmedi bana Olimpiyat. Yok, sevgili Ömer Kanıp bakın, e, hem radikalde çıkan e, yazısında bu iki ekimde çık şey 2 Eylül'de çıktı zannedersem bu 13. Venedik e, mimarlık bienalini aslında mimarlığın olimpiyatları denetelemişti. Çünkü tam olimpiyatların arkasında falan olduğu için hani çok ee, ulusal pavyonlar falan da var. Yani böyle çok bir, geniş bir katılmış şey. Belki onu okumuş olabilirler. Esin kaynağı ol, olmuş olabilir. Ee, Venedik'teki mimarlık geneline eğer e, mimarlık olimpiyatları deniyorsa TOKİ'de yaptığı toplantıda Türk ve İslam e, sentezli e, Türkiye Cumhuriyetlerle birlikte uluslararası bir olimpiyat düzenleyecek. Tabii bir Avrupa problemi var burada. Belli ki Avrupa'yı Pek bu işe katmak istemiyorlar yani biz kendi kendimize yaparız. Bu Avrupalı mimarlar da ne olacak şimdi gelip bize şey mi öğretecekler yani? Alternatif Mimarlık Olympiad, mı öğretecek ruhu. Alternatif bir medeniyet inşası aslında bu proje evet. olimpiyat. Yani çok enteresan ama. Bu hani işte tam David Chipperfield'ın aslında işlemesi gerektiğini ama atladığını düşünüyorum. Venedik yerinde tam da bu konu Bu ortak zeminin orta, ortadan kalkmış olması. Krizde olması. Yani şu andaki siyasi zeminde bu normlar sanki sadece Avrupa'nın normları, Batı dünyasının normları gibi anlaşılıyor. Modernleşmenin sorgulanması. Modernleşmenin şey olarak altyapısının bütün kurumlarının çalıştığı bir şeyde, TOKİ gibi kurumların olduğu bir yerde modernleşmeyi sadece hani Batı dünyasının bir esin kaynağı onun karşılığında da bizim Türk İslam sentimizimiz var mimarlıkta. Bu çok enteresan bir bölünme. Çünkü Sanki şeymiş gibi yani bu modern dönemdeki güncel sanat eserleri olsun mimarlık alanındaki bütün tartışmalar olsun bunların hepsi yani bir Hristiyanlığın ya da işte batı dünyasının göstergeleri onların hani oradaki kapitalist dönüşümün sadece bir dekoru gibi algılanıyor halbuki onu sorgulayan çok önemli bir temeli var, bir birikimi var. İki ayağı var hep. Evet, ikisi yani var. Ikisi, iki, evet. i̇ki ayağı da var. Yani evet. o öyle evet. bir hani kapitalizmin gösteri e, ihtiyacını e, karşılayan da çok ciddi tabii, bir Tabii, star mimarlar vesaire. Ama bir de yani, öbür tarafı. Olimpiyatların var, evet. da öyle bir şeyi var tabii ki. Yani evet. spor olarak alternatif bir alternatif yerde durmuyor. O da sistemin çok içinde bu dünyanın hani şey ona da alternatif yani dünya medeniyetin diye gördüğümüz bir şey alternatif bir alan açma girişimi. Evet. Ve bunu proje üzerinden yapmaları yani o spor ruhunu e, temsil eden bir şeyi bir projeye yansıtmaları hakikaten <gülüyor> yani üzerine birkaç tez yazılması gereken bir konu yani bu o kadar hani şey de değil. Ee, kenara koyabileceğimiz şeyler de değil. Hani günüm şeyler de değil. Hani bunu iyice okumak da lazım. Hani ne yapılmaya çalışılıyor? Alternatif niye şimdi bu alternatif şey çıkıyor? Hani bu buralara da iyi bakmak lazım. Evet, ben orada küçük bir ayrıntı olarak şunu düşünüyorum. Hani bu bienal falan olduğu zaman işte BDY başkanları niye Türk küratör yok diyorlar? Halbuki var ama onların kastettikleri işte kendi belirledikleri bir sistem olsun. Türk İslam sentezli işte bir şey olsun falan böyle sanat etkinliği işte tarihimizi işlesinler. Hep televizyonlar açıyorum ben. Dün akşam Cemal Kafadar'ın da söylediği gibi TRT Türk'te bir tarih obezitesi yaşıyoruz. Her taraf tarih, tarih konuşuluyor. Bütün kanalları açıyorsun tarih. Bu bu dünyada da var. Bu tabii. O, ama bundan bu, bahsediyorduk zaten evet. dünyada da tabii, da olan. dünyada değil. da olan bir şey. Bu masal gibi tarih zaten hani tartışılacak bir konu ama bu tarih merakıyla birlikte Ortaya da şey çıkıyor yani yönetimlerin bu olimpiyatta da mesela katılan yönetimlerin kendi milli milli kimliklerini temsil etme. Yani bir folklorik oryantalist yaklaşım ortaya çıkıyor. Yani self oryantalizasyon dediğimiz özcü bir yaklaşım. Milletlerin kendi kendini temsil etmesi. Olimpiyatların galiba ruhunda bu var. Çünkü işte Fransız koşucu Biennale'de diyoruz. Bienal'de de var. Bienal'de de, de var tabi. Ulusal pavyonları yani ben Aslında büyük şey, bir, e, evet. festival festival tarzı organizasyonlarda bu ruh var. Kesinlikle var. Yani ulusal Özcülük pavyonların var. yapılmış olması mesela de, Venedik'te ulusal pavyonlar aslında kendilerini kısmen paranteze alıyorlar. Ama kısmen de hani bir taraftan da ulusal pavyon işte İspanyol Aynen. pavyonu diyorsun, Hollanda pavyonu diyorsun, yani Amerikan pavyonu diyorsun, pavyon. var ama gene de evet. yani e, esas yapı bunun üzerine kurulu ve bunu da e, e, e, yıkmak hiç kolay değil, hiç kolay evet. değil. Şimdi evet olimpiyat deyince senin dediğin parantez çok önemli yani e, herhalde otokratik bir yönetimin şeyi de söz konusu oluyor. Burada Türk dünyası olimpiyatları deyince mimarlıkta proje üretiminde herhalde burada e, bürokrasi çalışıyor yani kalkıp da Hollandalı bir mimar gelip de işte benim şeyim de bu işte bu sizin şeyinizi tarih şeyinizi Türk İslam şeyinizi hani bu yerel mimarlığa benim de işte şeyim bu öyle değil 1071 işte şey Malazgirt falan bu tarihin köşe taşları çok farklı şekilde kurgulanıyor yani bürokratik bir şekilde kurgulanıyor adeta Taksim kışlası gibi kurgulanıyor yani Taksim kışlasında nasıl mimara kışla yapacaksın deniyor. Hani sen burada işte bir kültür merkezi tasarla, işte yarışma yapalım, şu farklı alternatifler ortasında... Yok, sen buraya tıkışla yapacaksın. Burada da öyle bir şey var. Yani sanki kaybedilen bir geçmişin e, tekrar e, dekor olarak canlandırılması gibi şiddet içeren bir şey var burada. Yani bu olimpiyat kavramı içinde. Çünkü milli temsiller söz konusu. Oraya herhangi bir başka bir şey giremez. Bir yandan hep yani belki 150 200 senedir hep aynı e, yani e, zayıf noktaya düşülüyor. yani böyle Hı. bir şey yapıldığı zaman bu hani dünya fuarları mı örnek vereceksin şimdi <gülüyor> 19. Yani dünya fuarları da. bir şekilde evet. küresel bir gücün bir şekilde Hı. kendini ortaya koyma biçimiydi kapitalist gücün ve orada e, bütün dünyaya hakimiyeti de bir şekilde aslında kanıtlıyordu Burada da yani o zaman e, mesela bir e, Padişahlardan da başlayan buna hep alternatif başka bir şey yaratma güdüsü var. Ama ne kadar hani bunu yaratsa da hep öteki olarak kalıp daha eksik, daha zayıf, cılız ve bir şekilde insanı gülümseten bir noktada kalma e, durumu da var. Yani şimdi bu proje olimpiyatları da çıktığı zaman bir şekilde o... E, ...kapitalizmin, Avrupa kaynaklı kapitalizmin yarattığı o şaşayı yaratamıyor da... hani yaratmak Yaten için mi? ortaya çıksa da... Evet. ...yani ona hep alternatif hep... Yani ...bizde de var, bizde de... ...o D2 ile birlikte aslında... Batıyor. Batıyor. Evet. Yani burada Çünkü, da öyle bir maalesef zayıflık... Var. ...ve hep... Bu anlamda da tekrar tekrar üretilen bir evet. kompleks de var. Kesinlikle. Yani şimdi mesela şunu söyleseler. Siz İtalyan e, milleti olarak mimarlığınızı gelin bu olimpiyatta temsil edin. O zaman ne olacaktır? İtalyan Kültür Bakanlığı işte şeyi arayacak. Işte kendi yakın çevresinde kim var falan. Bakanlık ile iyi işler çeviren koruma kurullarıyla. Bizde böyle Taksim projesini yapan falan mimarlar gibi mimarları göndermeye kalkacaktır ki böyle bir şey yapamazlar. Yani profesyonel ortam yıkılır. Böyle bir şey yapmaya kalktıkları zaman herkes tartışır. Ne saçmalıyor bu kültür bakanı falan derler. Ama Türkiye'de yapılabiliyor ve mimarlı odasının sesi çıkmıyor. Ben buna hayret ediyorum. Yani Taksim projesinde mesela mimarlı odası şey yapmıyor. Bu alanı tartışmaya açmıyor. Sadece rant projesi deyip geçiyor. Rant yani emeğin meydanı falan. Yani böyle şeye dokunmayan, profesyonel dokunmayan söylemlerle güya itiraz ediliyormuş gibi yapılıyor ama aslında son derece tepeden inmeci bir itiraz bu. Yani hiçbir arayüz oluşturmayan oradaki halkın katılımını içermeyen vesaire e, profesyonel alandaki alternatiflerin olabileceğini gösteren bir şey değil. Yanlış. Yaptığınız yanlış demekle geçiliyor. Şimdi bu kentsel dönüşmeye yani itirazlar da böyle. Çünkü aslında farklı formatta da olsa aslında evet. yani Türkiye'de son muhalefet diye Hı. gördüğümüz şeyin de tarzı çok farklı değil. Onun sadece e, yaptığı şey farklı Tar, Tarzı farklı ama Tavır aynı, evet. özünde aynı. Yani o da hani bizim bizim e, var olan şeyden alternatif başka bir düzenimiz olmalı, başka şekilde davranmalıyız diyen aynı tasarlayıcı bir program haline getiren. Yani o, evet, o iktidarsa bu, olsa o farklı şekilde evet. aynı bürokratik mekanizmaları kullanarak aynı şeyleri evet, yapacak. Evet kültür mirası diyecek işte şu diyecek bu diyecek ya da işte emeğin meydanı diyecek ama aynı şey yapacak. Ki ee, e, e, sen kentsel e, e, e, bahsederken bugün Kadıköy gazetesini okuyordum. E, yani e, CHP'li olan Kadıköy Belediyesi'nin hiçbir itirazı yok. yani, yani al, Neredeyse alkış tutuyorlar. E, yani. Ama zaten çarpık şehirleşmeye karşı Aynen, değil miydi? Zaten. Meslek odaları yıllar evet. Yıllardır şeyler e, bu bizim sol kavramını gözden geçirmemiz gerekiyor galiba sayden Mehmet Bekaroğlu'nun da bizim programda söylediği gibi sol deyince işte darbeci dayatmacı halkın adına kendisi karar veren falan insanlar gibi algılanıyor bu kentsel dönüşümde de işte itiraz edilememesinin nedeni bu çünkü yıllardır sol çevre çarpık. Kentleşme. Ama sol demeyelim tabi haksızlık olur çünkü yani sol adına çok ciddi entelektüel şeyden beslenmiş şeyden daha demokratik yani kimlik politikalarının ötesine geçebilen şeyler var. Ee, taraflar var, e, düşünen insanlar var, örgütler var ama bir taraftan da maalesef bulaşıyor bu. ...tepede inmeci, darbeci zihniyetle bu kimlik şeyi çözülmesi tam da hani Sovyetler Birliği'ndeki olay gibi karşımıza çok bilurlaşmış bir şekilde çıkıyor. Çünkü Türk İslam işte şeyimizi canlandıracağız, ecdat mimarimizi kimlikli binalar yapacağız. Bu çarpık şehirleşmeyi önleyeceğiz deyince buna ne diyeceksin? Hayır Türk İslam sentezli binalar, mimarlık yapmayın ayıp oluyor ee, şey yapın, modern Birinci binalar yapın. Ha, yok diyemezsiniz. yani bunu, Bunun arkasında çok ciddi bir emek olması gerekiyor. Yani alternatif bir siyasetin bu e, kültür e, temsiline, siyasetçilerin bu şeyle kültürel alanı e, hegemonyası altına almasına karşı çok daha farklı şeyler kullanması gerekiyor. Yani ...demokratikleştirmek, ifade özgürlüklerini desteklemek gibi sorumlu var profesyonel alanda da. Ama bu işte güncel sanat olsun, mimarlık. Zenginlerin bir uğraşı gibi algılanıp tamamen alandan izole edilmiş durumda... ...Türkiye gibi otoriter işleyişin olduğu toplumlarda. İstersen bir müzik arası verelim. Ee, ve konumuzla da ilgili, e, geçen hafta da bahsettiğimiz yıkımlarla da ilgili bir parça çalalım. Evet. Ee, Einstürsen'de Neubatun'dan Kollaps adlı parçayı dinliyoruz. Türsente Neu Batu'ndan dinlemedik. Çok anlamlı parça. Evet. 5 tamam. Ekim'deki bizi bekleyen durumu evet. sembolize eden bir parça oldu. E, şimdi programın ikinci kısmında e, 21 Eylül'de açılmış olan bir sergiden bahsedeceğiz. Salt Galata'da ziyareti açıldı. Ve e, bu sergi AKM'nin 31 yıllık... E, tarihini konu alan Modern'in icrası Atatürk Kültür Merkezi 1946-1977 sergisi. Şimdi bu sergiyle ilgili olarak serginin küratörlerinden Pelin Derviş'le e, konuşacağız. E, merhaba Pelin. Merhabalar. E, nasılsın? E, çok heyecanlıyım. <gülüyor> Sizinle telefon üzerinden de olsa bu programa e, katılabildiğim için, birlikte olabildiğim için. E, Pelin, e, bize bir serginin e, Nasıl organize edildiğini, nasıl düşünüldüğünü, niye böyle evet. bir sergi yapıldığını biraz anlatabilir misin? Tabi, aslında birazcık tarihte geriye gitmemiz gerekiyor. 2007 yıllarının sonuydu. Ee, Salt Salt daha doğrusu e, Galantin e, şu anki kültür kurumu e, oluşma aşamasındaydı. E, ve o aşamada e, şimdi serginin küratörlüğünü birlikte yaptığım e, arkadaşım Gökhan Karakuş ile birlikte gelecekte ismi olacak olan kurum bünyesinde bir arşiv çalışmasına giriştik. Bu Türkiye Mimarlık ve Tasarım arşiviydi. Mimarlığı ve tasarımı bir arada görmeye gayret eden bir bellek oluşturmak için tohumlar atmayı hedefleyen bir ee, oluşumdu. Ee, o yıllarda e, Turgut Cansever üzerine de bir sergi yapmıştık ve aslında e, bu arşivin ilk e, ilk e, grubunu e, Turgut Bey'in e, projeleri oluşturuyor. Bu süreç içerisinde e, Hayati Tabanlıoğlu'nun da e, arşivine e, girdik. E, aslında e, bu sergi, e, bu arşivin ikinci çıktısı sayılabilir. İlk çıktısı birkaç ay evvel e, Ulu Cemal Erkin e, evinin salon sergisiyle gene Salt Galata'da e, e, ortaya çıkmıştı. E, bu da e, arşivin ikinci çalışması. Yani arka planı aslında e, bir arşiv çalışmasına e, dayanıyor. E, bu arşiv e, modern döneme, Türkiye'deki modern döneme odaklanmaya ee, çalışan e, bir yapıya sahip. E, çünkü çok yakın bir geçmiş. Bazı şeyleri ucundan da olsa yakalama şansımız var. Hala bazı kişilerle e, görüşebilme ve canlı kayıtlar alma e, şansımız var. E, arka planı e, budur ve Atatürk Kültür Merkezi, mimarlık e, tasarımın ve hatta sanatın e, bir araya geldiği e, ciddi bir modern e, mimarlık e, örneği olarak hatta modern Türkiye'nin e, bir icrası olarak e, karşımızda e, duruyor. E, bu bakımdan olabilecek en iyi e, vakalardan, araştırma vakalarından biri diye e, düşünüyoruz. Levent Karaküçük birlikte bu yapıyı. Evet, Çünkü... aslında kolektif bir çabaya işaret ediyor. Değil mi söylediklerin? Aynen, Çünkü aynen. seramik tasarımından panoların tabii. şeyine, mobilyaların tasarımından cephe sistemine, aydınlatmaya evet, tabii. Evet. Burada büyük bir hem endüstriyel şey var, bir büyük işbirliği var ve bu evet. örneklerinde gördük zaten. Yani birçok insan tabii. serginin açılışına gelen birçok insan bu yapıda bir fiil görev almış Hı -hı. ya da dolaylı olarak ilgili olmuş insanlardı. Bugünkü aslında yani mimarlığın bireysel bir çaba gibi algılanmasına bu eskiden bu kamu mimarlığının kolektif görünümü biraz bir tezat teşkil ediyor. Çünkü bu rafine mimarlık 1960'lardaki bu 70'lerdeki bu rafine mimarlık bugün biraz ortadan kalkmış durumda. Çok haklısın sanırım. Yani Atatürk Kültür Merkezi çok ciddi bir kolektif çalışmanın ürünü. Ve üstelik düşünebiliyor musunuz? Yani tarihleri e, çıkardığımızda e, 31 yıllık bir yapım süreci dedi de takdim ederken e, programı. E, bu kadar yıl, yani bir 20 küsur yıl e, ilk başta yapımı için e, birlikte uğraşıyor. Yangın çıkıyor üstüne 7 yıl daha. E, bu kadar yıl çok ciddi bir e, bir arada e, bu varlığı meydana getirmek için e, çalışıyorlar ciddi uzmanlıklar var e, işin içinde yani sahne mekaniği aydınlatma tasarımı e, seramiklerde yeni denemeler var sırlarda vesaire. E, Aydın Boykan e, o dönem archele çalışıyor e, archelek adına e, Cepen uzlama sorumluluğunu ile işleniyor. E, seramikler sade diren belmardiren e, çifti. aydınlatma yuhanesine bir e, sahne e, mekaniği Willie yani çok iyi delege edilen bir proje yönetimi. Evet, mesela bugün evet. mesela diyelim ki işte Sütüce'de bir kongre merkezi yapılırken sürecin nasıl kimlere emanet edildiğini biz göremedik. Ya da işte kongre merkezi yapılırken, İslam'ın en büyük salonu yapılırken gene hep çok fazla göremedik. Belki vardı sorunlar ama bunlar daha çok işte belki işte piyasadaki şeyler, öne çıkan aktörlerdi. Ama biz bunları göremedik. Ama AKM'de öyle değil. AKM'de bil fiil kişi olarak proje müellifi gibi mühendislik şeyleri de ayrı birimler tarafından, yaratıcı ekipler tarafından üstlenilmiş. Bu bana çok enteresan evet. geliyor. Yani evet. şeyin e, proje sürecinin örgütlenmesi, uygulama sürecinin örgütlenmesi açısından e, delegasyon, evet. yani proje yönetimlik delegasyon Tabii. biçimi son derece evet. modern. Evet, son derece modern ve belki size şimdi küçük yani size görünmeyeceğine eminim ama hani kulağa çok küçük bir ayrıntı, önemli olan gibi gelebilir ama bizim için çok ciddi bir e, e, unsurdu e, nasıl ciddiye alındığını algılamamız açısından e, her aşamada 3-2 satçı e, yayınlandı. Yani Oyundanış Bakanlığı'nda en sonunda devredilmiş bir işti. Herkese o görev oluyordu ve bu projeyi o daki konumuyla e, Bandarik Bakanlığı patolog, proje patologu. Yani kitabın patologunu yayınladı. Ve orada bütün ayrıntıları görebiliyorsunuz. Nasıl çözülüyor? E, sahne mekanik nasıl çözülüyor? E, bütün e, künya orada kendini gösteriyor. Hatta ilk aşamada stajör olarak çalışanların bile isimleri var. Yani bu son derece e, açık, paylaşımcı bir Yapıyor da işaret ediyor aynı zamanda değil mi? Evet net yani bunlar çok net. Sergi zaten evet. bunu gösteriyor. Bir de e, evet. verdiğiniz bazı röportajlar vermişsiniz sergiyle ilgili Gökkan'la birlikte. E, bir avantkart vizyondan bahsediyorsunuz bu ekibin Hı -hı. E, taşıdığı. Bunu biraz Hı -hı. anlatabilir misiniz? Bu vizyon neydi? Belki bugün Tabii. hala devam etmeyen Hı -hı. göremediğimiz bu vizyon <gülüyor> o zaman neydi? Bunun için size bir saniye bekletebilir miyim Gökhan Karakuş'u yanıma almak için? <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> bir saniye. Evet, evet. Ee, sayden, e, sergiyi gezmek lazım. Gene tekrarlayalım. E, Bankalar Caddesi'nde Karaköy'de, e, Salt'ın e, üst katında, arşiv bölümünde bu sergi. 6 Ocak'a kadar da açık. Evet. evet. Tamam. Onkayı. Merhaba. Alo. Merhaba Gökhan. Merhaba <gülüyor> ee, hoş geldin programımıza katıldığı için çok hoş teşekkür olduk, ederiz. Hoş e, e, bu... iyi geliyor mu? Evet çok Peki. iyi geliyor. E, şu avatar kısmı Evet. E, bir <gülüyor> e, hemen gireyim mi anlatayım mı? Tabii ki, tabii ki. Şimdi e, biz bu seriyi yaparken özellikle mimarlık ve tasarım beraber e, e, baktık. Bayağı da bakmaya çalıştık. Türkiye'de bu tasarım ve tasarım tarihi gibi konuları çok yapı, yapılan bir şey değil bizim burada özellikle AKM'de bir avantkarlık özellikle mesela tasarımda gördük bu ne demek örneğin Sadi Diren Türkiye'de seramik işlerle özellikle sanat tarafında bilinen bir kişi Sadi Bey'in 1950-60'lardan başlayan bir süreçte bir Geometrik modüler e, e, duvar panoları yapıyordu, yaptı e, ve e, bunlar e, dünya baktığımız vakit e, yani her yerde bulunmayan e, bir e, tasarım faaliyeti. Yapı için özel, özel de, üretilmiş de oluyor, değil mi biraz? Yani efendim? Bu yapı için de özel olarak üretilmiş bir tasarım. Hani öyle. Bunlar yani evet. e, ince de customal yapılan. Ee, modüler seramik duvar panoları ee, Bir tane değil birkaç tane ee, Sistematik olarak Mimarlarla beraber çalışılmış e, Tasarlanmış ve üretilmiş Türkiye dinamikleri içinde ee, Ve 60'larda dünya baktığımız vakit e, Belki biraz Almanya e, Belki biraz e, e, Güney Amerika'da Birkaç yerde bunun gibi Örneğin Oscar Niemeyer'in e, binalarında böyle benzer şeyler görebilirsiniz o dönemde. Yani Türkiye o konuda çok avantgard bir konuma sahip ve Sadi Bey'in o işleri biz bu sergide göstermeye çalıştık ki hakikaten önemli. Yani dünya için önemli, Türkiye için önemli bir bir, bir avantgard faaliyeti. İkincisi uluslararası boyutu baktığımız vakit aydınlatma tasarımcısı Johannes Dinebir kendisi Wuppertal, Kern tarafından ellerden beri tekrar bir ince Kerim kullanacağım holistic lighting design yapan birisi yani bütün desme üzerinde kullanılan bir light tas aydınlatma tasarım yapıyor ve ki bu da bir avantaj bir yaklaşım. Ondan önce böyle tek tek aydınlatma konuluyordu mekanları ama işte elli 60'larda 60'da başlayan bir süreçte çok büyük çapta tüm Duvarları kapsayan aydınlatma a, a, ögeleri a, tasarlamaya başladı. Mimarlarla beraber direkt ve burada Hayati Tabanlıoğlu ile Perler a, o işlerde Türkiye'de ilk kez yapıldı ki ondan sonra Yohannes Diniber'in işleri a, Hayati Bey'le Galeriye gibi a, a, şeydeki Ataköy'de Halilin gibi yerlerde görüyoruz. A, bu, bu Böyle aydınlatma tasarımı Türkiye'de a, ilk kez o zaman oldu. Dünyada a, a, Perler a, benim avantaj demem nedeni bu. Yani hakikaten e, biz e, dünyanın modernist tasarımı, mimarlık kültürlerine e, katkıda bulunduk. Tabii ki bu katkı çok net belgelenmediği için e, anlaşılmıyor. O yüzden yani e, biraz belirsiz kalıyor. E, biz bunu bu sergide göstermeye çalıştık ki e, Hayati Bey'in e, orada e, uluslararası bir vizyonla bunları Türkiye'de ve ki bunu şunu unutmayalım, bu tür seramik aydınlatma odunlu cephe Türkiye'de uh, uh, uh, üretildi. Yani Türkiye'nin uh, uh, material culture yani uh, uh, işli uh, uh, üzerinde kurulandırıldığında bunlar sırf tasımsal anlamda değil. Evet, dileriz ki yani bu uh, araştırma uh, yapının özelliklerini ortaya koyan uh, aslında uh, eşsizliğini belki bir bakıma da ortaya koyan. Öncülüğünü. Öncülüğünü ortaya koyan şey özellikler bugünkü restorasyon çalışmasında da aynen devam eder. Çünkü restorasyon çalışması da anonim bir iş değildir. saydan bu tip araştırma şeyleri içerir değil mi? Arkasında programları içerir. Bu açıdan da belki günümüzdeki restorasyona da ışık tutacak bir bakıma bu sergi yapıyor. Aynen öyle yani bir şekilde bu restorasyonda yani aynen o dönemde ne yapıldıysa tekrar koruyarak devam edecekse bu tür sistemlerin bu tür yani aydınlatmasından, freminden iç mobilyasından yani orada bazı girmediğimiz konular vardı. Özellikle iç, iç mekanlarda mobil olarak. Yani biz sergili içinde birkaç tane reproduksiyon yaptık. Koltuklar ve puslar o dönemin direkt reproduksiyon olarak koyduk ama bu işin bir partisi olması lazım ki yani özellikle mesela seramikte Türkiye'nin şu anki seramik e, seramik e, tasarımda çok kuvvetli bir ülke yani üreticilerimiz e, dünyada tanınan e, şirketler e, ama yani bu şirketlerin tasarım konusunda yani yerel dinamiklerden yola çıkarak e, bir takım tasarımlar yapmak e, gibi hedefleri var mı yok mu bilmiyorum ama bu tür restorasyonlarda en azından geçmişte ne yapıldı ve nasıl yapıldı, bugünkü faaliyetlerimiz, bugünkü tasarım ve mimarlık işlerimizde de eşit tutacaktır diye düşünüyorum. Evet, bir inşaat programı olarak görülmediğini gösteriyor. Yani bütün bu bilgi yönelimli faaliyetler, bugün tabii yani metro istasyonları olsun, işte Marmara istasyonları olsun bunlar da, benzer bir yöntem izlenebilirdi aslında yani teknik açıdan belki ihtiyaçlar karşılanıyor ama bu yapıda olduğu gibi her e, alanın sadece mimari tasarım değil yani aydınlatma sahne mekaniği her konuda ciddi bir entelektüel üretim olduğunu görüyoruz yani projenin arkasında evet bir de e, yani aslında... Türkiye'de bu bu o, o yani bunu şaşarak bazen çok yani hakikaten bizim için biraz sürpriz oldu. Hayatli tabanlı olanın oradaki koordinasyon rolu çok önemli. Yani bu kişiyi bir ara getiren kişi o ve çok böyle titiz bir şekilde bu kişileri seçip çalışmalar ortaya koyabildi. Ki bana göre yani bu da Atatürk Havalimanı'nda devam etti zaten. Çok benzer şeyler o da görebilirsiniz. Türkiye'de bugünkü bizim yapılı çevrede zaten biz bunu ışık tutmaya çalıştık. Yani o dönemde böyle yapıldıysa biz neden bugün yani böyle mekanlarımız bu kadar eksik, ee, neden mekanlarımızda seramik de bir yani kayda değer bir e, ilerlem olmuyor. Yani işte belediyenin, metroların e, içlerine girip bakın. Yani çok böyle, yani tabii ki Osmanlı minütüleri görmek arada da güzel bir şey ama yani her yerde aynı şey görmek, e, orada üstün bir takım görmek, e, mekanla birleşen bir takım görmek. O dönemde yapıldıysa bugün Türkiye'de yapılabilir. Bu o dönemin modernizm, yerel dinamikleri hareket eden modernizm bugün bir eks, yapılmıyor yani. Bugün biraz bir kopuk bir dünyada yaşıyoruz. Onu net olarak görebildik bir sergide. Ürün üzerinden bakıldığı için belki kolay yol seçiliyor. Yani e, Hayati Tabanlıoğlu'nun proje yaparken harekete geçirmiş olduğu bütün bu üretici işte dinamikler aslında sanat dinamiklerine benzetilebilir. Üretim faaliyetleri değil ama bugün bir metro istasyonunu yaparken işte ha, falanca seramikçi var. Şuraya bir seramik yapsın ya da bir cam pano yapsın. İşte tünel e, girişine o, fotoğraflar var elimizde ne güzel. Bu fotoğrafları bakalım seramiğe adapte edebiliyor muyuz? Tarihi fotoğraflar evet. koyalım olsun bitsin. Yani iş bu kadar... Basit bir şeye indirgeniyor. Yani iş, imalatın kendisiymiş gibi algılanıyor. Oysa ki imalatla mesafeli duran bir entelektüel üretime ihtiyaç var ki bu süreçler e, şeyi yaratıcı enerjiyi harekete geçirebilsin. Kamu burada doğrudan doğru düz bir ihale mantığıyla hareket ettiği için arayüzleri oluşturamıyor. Şimdi çok enteresan çünkü kamu tarafından yapılan bir bina. bina AKM hani özel sektör... Evet, Bayanlık Bakanı'nın binası bu. E, yani diyelim ki bunu bir şey yapsa filantropik bir kurum yapsa. Değil mi? Bugün olduğu gibi hani SALT gibi bir evet. e, işte filantropik kurum içinde şekillense anlarız. Ha, burada tamam falanca mimar çalışmış. O falanca mimarın e, olmasının nedeni de bu kuruluştaki vizyon deriz. Ama öyle değil. Kamu yapmış. Bayındırlık Bakanlığı. şimdi Bugün Atatürk evet. Kültür evet. Merkezi'nin restorasyonunda kültür başkenti programı içinde mesela benzer bir problem yaşandı. Çünkü çok benzer şeyler tekrarlanıyor. Kültür Bakanlığı'nın diyelim yatırımlar daire başkanlığı bizim taşeronlarımız var. Projeye ne ihtiyaç var? Biz onlarla yaparız bu renovasyonu demişti. Ama ee, bu sivil inisiyatif yani binanın yıkımını engelleyen sivil inisiyatif öyle bir şekilde hareket etti ki bakanı da başbakanı da şeye ikna ettiler. Yani projenin benzer bir sistematik içinde kurgulanmasını ve e, Murat Tabanlıoğlu'nun sayeden burada gönüllü olarak üstlenmiş olduğu proje yönetiminde de aynı metot uygulandı. Yani gene e, ekipler aynı şekilde çalıştı yani o şeyin restorasyon içinde güncelleme içinde e, benzer bir yöntem izlendiğini düşünüyorum. Ben de benzer şekilde bu binanın bir kamu bina olduğunu çok net olarak görebildik ve hayatı benim böyle 20-30 yıl bir devlet memur olarak aslında bu bu işi çok <gülüyor> ilginç bir şey bugün hangi devlet memuru böyle çalışabilir böyle bir sürecin şeyini yönetebilir o da şaşırtıcı bir şey tabii evet yani ki o bina net olarak bir bir bazen işte insanlar Çirkin, güzel mi bu bina falan bir yorumlar var ama hakikaten binanın varlığı, teknik, tasarım, mimarlık anlamda bir e, kamu faaliyet olarak e, gösteriyor ki Türkiye'de bu, bu, bu böyle bir şeyler e, yapıldı ve yapılabilir. E, e, şu anki eksiklerimizin biri budur diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir de aslında çok enteresan bir devreyi e, bize e, daha çok açıyor ve e, hani çok da fazla görmediğimiz 80'lerin şahşasıyla kapitalistleşmesiyle e, gölgede kalmış olan o devreye, e, ile ilgili enteresan e, bir tarihçe e, açıyor bize bu binanın üzerinden bakmak. Hı hı. Aslında hani binanın üzerinden tabii e, belki de Türkiye'nin merkezi olan Taksim Meydanı'na da bakıyoruz o da çok ilginç tabii. Evet sergi evet. düzeni öyle. Çok ilginç çok evet. hoş. 1946-1977 de dönemi yani hani e, o da, bu, Türk bu, modern evet bu modernizm e, bizim mesela mimarlık tarihinden geliyorum bu e, ikinci dünya savaş sonrası e, sonraki mimarlık ve tasarım işleri biraz ikinci plandaydı yani Cumhuriyet <gülüyor> dönemi çok önemliydi yani evet e, e, Onu net olarak da görüyoruz şu an tabii ki biraz da kitaplar e, sebeb bazı ve Esra bir yeni bir Türkiye mimarlık e, tarihi kitabı var orada Esra günümüz e, nerede sonrası e, önemli bir tarihi yazmaya başladı e, mimarlık anlamda e, bu dönem yavaş yavaş ortaya çıkıyor benim de işlerimden biri bu dönemin e, tasarımları ortaya çıkart ki herkes işte soruyor işte tasarım var mıydı ki Türkiye'de e, yani o dönem bizim için modernizmin e, Cumhuriyet döneminde böyle bir ithal modernizm e, mimarlık teknik olarak varsa Dünya Savaşı sonrası o modernizm farklı bir modernizm. O modernizm daha yerel dinamiklerde hareket eden modernizm. Evet. Hayati Bey tabii ki bir Türk mimar ama gidip Almanya'da eğitim aldı, geri geldi. Burada Türk tasarımcılarda da çalıştı. aynı zamanda uluslararası bir ekip vardı. İşte sahne mekani mühendisi, Alman. Biz onu görüp yani oradaki başarılara bir bakıp e, hakikaten bir başarı başarılı işler diye düşünüyorum bunlar e, 46-77 çok önemli bir kesit ve e, bizim Ferin Derviş'e beraber üzerinde çalıştığımız Türkiye Mimarlık Tasarım Arşivinin içinde bunu benzer çok konu var yani biz sürekli bunlara görüyoruz ve çok şaşırıyoruz bunlar neden ortaya çıkmadı? E, biz bu arşivde tasarım anlamda mimar anlamda yani çok net işler yapıldı o dönem yani. Ee, D D D benim bu, bu, için biz, mesela e, iki isim söyleyeceğim ki Selçuk Milar 1940'larda önemli e, bir mimar işte galeri sahibi mobilya tasarım yaptı. Yani bu kişi şu an Türkiye'de hiç kimsenin bilmediği bir kişi ama çok önemli bir mo modernist yorumlar yaptı e, önemli için işte, Ankara ve İstanbul'da. E, Gökhan e, bir de e, programımızın sonuna geldik ama kapatmadan önce biz bu arşivi bir yerden görebiliyor muyuz ilgilenen e, tarihçilerin? İyi mi? soru. Şimdi biz e, e, salt Galata çerçevesinde bizim işimiz aslında yani bu sergiyi yaptık ama bizim asıl işimiz bu arşivlere toplamak. Arşivlere toplamak, arşivlere bulmak, e, onlara e, kaydetmek ve kataloglamak e, yakında Hayati Tabanlığı'nın arşivi e, zaten biz e, serginden önce bu Arşivi e, Dicareştirdik. E, arşivin kendisi burada duruyor. E, şu an e, o son aşamaya Geldik. Bir e, kataloglama e, Sınıflandırma süreci içinde. E, ve yakında Tam tarihi bilmiyorum ama böyle bir iki ay içinde e, Yani serginin e, Hala açık olduğu zaman içinde Hayati Bey'in kendi e, arşivini e, internet üzerinden e, Görme şansımız olacak ki e, Mimarlıkla ilgilenen insanlar Özellikle Hayati Bey'in ee, 60'lar ve 70'lerdeki işlere e, bakmanı e, tavsiye ediyorum. Çünkü çok ilginç ve farklı bir konumu sahip Mimari Türkiye'de. E, yakında açık olacak herkese internet üzerinden ve gel gelmek istiyorlarsa e, araştırma içinde, alt katı kütüphane içinde e, Görebilirler. Yani salt, salt binasının alt katındaki kütüphanesinde görebilirler. Evet. Ondan Peki. sonra internet üzerinden de görebilecekler. Mükemmel. Yani Çok katı güzel. Katılıp bir şey Gerçekten olacak. Olsun. Ama tam emin olamakla beraber söylüyorum. Evet. Ama yakında evet. herkes acık olacak hayatı tabanlı onunla aşığı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan. Evet. Hem sergiyi kudretli. Ben de görüyorum. İnşallah herkes bir, evet. bu sergiyi görme fırsatı olur. Çünkü biz Pelin'le beraber, Rinderbirce'nin Pelin beraber insana gelip. Bunu görüp e, kendilerde nasıl e, yaşamak istiyorlarsa bunu yani <gülüyor> talep etmeleri e, etrafındaki olan mimarlar, işte kamu görevliler e, bu, bu noktaya geldik artık. Evet. E, herkes kendi e, e, yaşamak istediği dünyayı talep etmesi lazım. Evet. Bu not da evet. çok önemliydi hepimizin evet. şu dönemdeki hayatları açısından. Ha. Pelin ha. Derci'e de çok teşekkür ediyoruz. Gökhan sana da çok teşekkürler. Evet. İyi günler, sana teşekkürler. İyi günler, sağa teşekkürler. Ee, bu haftalıkta bu kadar diyoruz. Programın sonuna geldik. İyi haftalar. Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Mesela. Hazırlayan Mesunamber, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus yok ya, kolay kolay pes altına atmadı. Melek yani Türkçüler terk etmedi, her şeyi bu Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.